Aziz kardeşler imanımız gereği Allah'u Teala'nın insanlara gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Bu imanımızın gereği de onlara herhangi bir ayrımcı gözle bakmıyoruz. Filan bölgenin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 peygamberlik makamı itibariyle ayrıt etmiyoruz. Yani peygamber olarak hepsi peygamberdir. Musa'sı da peygamberdir. Yuşa'sı da peygamberdir. Biz onların peygamberliğine itiraz anlamında herhangi bir çıkışımız asla yoktur. Ama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 Asla bir meleği peygamber olarak göndermedi. Cinlerden de peygamber yok, kadınlardan da peygamber yoktur. Peygamberlerin en temel özelliği olağanüstü olmayışlarıdır. Bir gün insanlar gökten düşmüş bir adam görmediler. Bir ana doğurdu mu hakkı? Ve bunlar hepsi erkek olurlar.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 imana mecbur ederdi ki o cennete girmeyi gerektirecek bir iman değil. Nitekim Firavun o şekilde iman edince Allah Teala ona ne buyurdu? Şimdi mi? Şimdi mi? Su gırtlağına dayanınca ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. İş işten geçti.